Çıkkası da Kainat Bugün 6 Mart Çarşamba Yıl 2013 Ay 3 Gün 63 Kasım 119 1434 Hicri rebi 24 1428 Rumi Şubat 21 3. Cemre Toprağa Ağaçlara Su yürüme zamanı Yemek listesi Gün 65 Tavuk suyu Köfte Bademli pilav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 The revolution will not Açık Radyo 94.9, acikradyo.com veya Açık Gazete başladı. Bil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Hugo Chavez'e de bir günaydın diyelim. Venezuela'nın efsanevi lideri El Comandante lakaplı Hugo Chavez kanserden hayatını kaybetti. 58 yaşındaydı. Evet, Küba'da kanser tedavisi görüyordu ve 18 Şubat'ta ülkesine dönmüştü. Venezuela'nın devlet başkanı Hugo Chavez ve e, dün devlet başkanının yardımcısı e, Nicolas Maduro Tarafından yapılan açıklamada Chavez'in tedavisinin en zorlu saatlerini geçirdiği, geçirdiği belirtilmiş ee, ve başkan Karakas'taki bir askeri hastanede kemoterapi tedavisi gören Chavez'in sağlık durumunun akciğer enf enfeksiyonu nedeniyle de kötüleştiğinden bahsedilmişti. Daha ve, sonra da gözyaşları içinde açıkladı gene Nikolas evet. Maduro ve şimdi her zamankinden daha büyük bir birlik halinde olmalıyız. Halkımız o, bu birlik ve Venezuela devriminin ilkelerini korumaya bağlı adamlar ve kadınlardan oluştuğunu bir kez daha söyleyelim demişti. Bu arada enteresan bir şey bir kaç saat önce de e, Gene Nicolas Maduro başkan yardımcısı yabancı ve yerli Venezuela'nın yabancı ve yerli düşmanlarını e, suçlamıştı e, Chavez'i zehirlemekle ve Venezuela'nın da Amerika Birleşik Devletleri askeri ataşesini sınır dışı etti e, istenmeyen adam persona non grata ilan edip sınır dışı ettiğini de açıklamıştı. Maduro'nun açıklamasına göre daha önceki bu ölümünden hemen Chavez'in ölümünden hemen önceki açıklamasına göre Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetlerine bağlı ataşe David Delmanaco Venezuela e, ordusunun çeşitli faaliyetlerini izletiyormuş. Ve ayrıca Venezuela ordusundan sağ kanada mensup subaylarla toplantılar yapıp ülkeyi de destabilize ediyordu diyor Delmonaco'nun e, ülkeyi terk etmesi için 24 saat verilmiş. Yani baya aktif faal askeri üyeleriyle ilgili e, silahlı kuvvetlerde destabilizasyon yaratmak için a, il, aktif askeri üyelerle. Görüşmeler yaptığınızda öğrendik. Bu zehirli resmin bazı unsurlarına sahip istemiş. Evet, Chavez'in kim olduğunu biraz hatırlayalım tekrardan isterseniz. Öğretmen anne ve babanın altı erkek çocuğundan biriymiş Chavez. Ve 16 yaşında okuma hakkı kazandı. Askeri Akademide asi bir öğrenci olarak nam salmış ve buradan da 1975 yılında Mezun olmuştu. Sonra e, 1980'lerin başında gizli bir yapılanma olarak bilinen Bolivarcı devrim hareketini kurmuş asker, askeriyenin içinde 76'da dahil olduğu ordunun içinde ve 92'de de dönemin devlet başkanı Carlos Andres Perez'in ekonomi politikalarına karşı büyüyen e, öfkeyi de arkasına alarak başarısız bir darbe girişimine e, öncülük etmiş Chavez ve cezaevinde iki sene geçirdikten sonra e, afla sağlığı verilerek 5. Cumhuriyet Partisi'nde kurmuş. Sonra da devlet başkanı seçiliyor. %56 oyla ve ardından da e, çeşitli politikalarla beraber hem ülkesinde hem de dünya üzerinde epey popüler, e, popüler bir isim haline geliyor. Ve ondan sonra da bir kanserle. Haziran 2011'de açıkladığı kanserle mücadelesi. Arada var. çok önemli bir şey daha var. Açılış Parçasında ha. da söylemeye çalıştığımız ha. gibi kendisine karşı da girişilmiş çok önemli bir darbe girişimi oldu ve büyük halk kitlelerinin buna karşı çıkmasıyla beraber tekrar dönmek bırakmak zorunda kaldılar darbeyi yapanlar ve Amerika Birleşik Devletleri'nin de içinde olduğu bir komplo açığa çıkarılmıştı. Revolution won't be televised çalarak başladık Gil Scott Heron'un parçasını. Bunu çalmamızın sebebi de şu. Çünkü bu darbe yapıldığı sırada bir İrlanda e, devlet televizyonu yanılmıyorsam yani e, ulusal televizyonundan bir ekip Chavez'in e, bu yeni dönemini işte gelmiş Chavez'in ve Venezuela'da hayatının nasıl gittiğine dair bir şey yapmaya çalışıyor. Bölgesel bir film yani yaratmaya çalışıyor. Ve onlar darbe olur olmaz saraydalar yani çeşitli insanlarla gözlerinin önünde götürülüyor mesela Chavez darbe yapılıp merak etmeyin çocuklar döneceğim falan diyor böyle Chavez ve bütünü o darbenin televizyona e, kaydedildi. Chavez döndükten sonra olağanüstü ilgi çekti bir film. Filmin adı da zaten Revolution Won't Be Televised ama te televizyondan veriliyor. Darbe verilmiş oluyor. Evet. Çok ilginç bir olay. Ya benim verememenin sebebi CNN'den okumamdır belki bu haberi. Çok ufak bir yer ayırmış bu döneme. Yani yeni yönetimin radikal politikalarına karşı halkın belli kısmında hoşnutsuzluk olduğundan, bundan ötürü de başarısız bir darbe girişimi hazırlandığından Çavez'e karşı bundan bahsediliyordu. Ama bir milyona yakın insan gidip toplanınca şehrin ana meydanında ve savunma yakanımızın son damlasına kadar hazırız görüntüsü ve sözlerini verince e, tutamadılar ve askeri bir üste bir adaya götürmüşlerdi. Geri e, serbest bırakıp geri görevinin başına göndermek zorunda kalmışlardı evet. CNN'de okuyamayacağın bazı şeyleri açık gazete mikrofonlarında duyman her zaman mümkündür ey aziz can ama Chavez de bu durumun farkına varmıştı galiba ve bundan sonra da yeni bir televizyon programına başlamıştı alo başkan, evet, televizyon alo başkan attı. evet. şimdi da... bu konuda maalesef bugün ancak bir saatlik vaktimiz var fakat çok önemli bir olay bu ee, onu, onu en yakından tanıyanlardan biri Greg Palast gazeteci, araştırmacı gazeteci ve BBC televizyonu için birkaç defa e, Hugo Chavez'le buluşup e, bir film yaptı. Palast Investigative Fund diye de bir Greg Palast'ın kendisinin araştırmacı fonu diye bir şey var ve The Assassination of Hugo Chavez, Hugo Chavez'in katli diye bir ilginç film yaptı bir BBC için bunu bunu tamamen çavezde birkaç buluşmasından onu kaçıranların o tarihte darbe yapanların ve aslında da katillerinin de içinde yani katil olarak kiralı katil olarak da bazı insanların adı geçiyor da kimlikleri BBC televizyonu için yapılmış ve ...onun Greg Pellist'in... ...yazdığı bir yazıya da... ...kısaca değinelim... ...Greg Palast çok önemli bir... ...araştırma... ...dünyanın en önemli araştırmacı yazarlığı... ...gazetecilerinden biri hala hazırda... ...hem... ...sinemacı hem de... ...hem BBC hem de... ...bağımsız olarak pek çok şey yapıyor... ...Vaya con Dios... ...Hugo Chavez Mi Amigo... ...diye bir başlık atmış toprambol bol olsun anlamına geliyor. Allah rahmet eylesin. Tanrı beraber git. Hugo Chavez dostum. Ve şöyle başlıyor yazı mesela. Bir de fotoğrafı var mesela. Simon Bolivar'ın kılıcını gösterirken. Greg Pellis'ta. Chavez. Mira Flores sarayında Karakas'ta 2006'da çekilmiş. Venezuela başkanı Chavez bana bir kere... E, Sordu diyor. Niye Amerika Birleşik Devletleri'nin eliti beni öldürmek istiyor bu kadar diye. Sen söylesene. Demiş. Sevgili Hugo diyor. Üç sebebi var diyor. Petrol, petrol, petrol. Hayır. Petrol, kok biraderler yani hem petrol hem kömür ve diğer Hı, enerji var, şeyleri. Efendim. Ve üçüncüsü de keçap. Bil bakalım neden. İşte bunu ancak yenenden öğrenemeyeceğin şeylerden biri. Ketçap mı dediniz? Can çocuk. Evet. Ketçap. Heinz Ketçap. Allah Allah. Neden? Şimdi önce Petrol'le başlayalım. Yani sormuş bir kere Hugo Chavez. Niye? E, yani çok sağcı bir şey var ya. Pat Robertson. E, rahip Amerika Birleşik Devletleri'nde. Hugo Chavez bizim onu öldürmek istediğimizi, katletmek istediğimizi düşünüyor. E, Valla İyi bir fikir, gidip yapsak iyi olur demişti mesela. En Amerikan'ın en sağcı, faşist insanlarından biri Pat Robertson. Ve onu kaçırtmak ve devirmek, kaçırma planlarının yapıldığı bir sırada Hugo her şeye rağmen görevini korudu. Yeniden seçildi ve oldukça da büyük popüleritesi vardı diyor. Peki o zaman niye hala bu rejimi benden nefret ediyor Venezuela başkanından diyor. Valla e, rahip pet bu cevabı vermekte de öyle tereddütlü kalmadı. Petrol diyor bu bizim güneyimizde tehlikeli bir düşman ve muazzam bir petrol havuzuna kum kumanda ediyor kontrol ediyor onu. Gerçekten öyle diyor. Palace yani e, CIA'in eski şeyine e, göre petrol değerlendirme uzmanı Guy Caruso'ya göre 1.36 trilyon çıkarılabilir petrole sahipmiş. Varil. Evet. 1.36 trilyon varil rezervi elde edilebilir rezervi varmış. Bu da Suudi Arabistan'ın rezervlerinden de çok daha fazla oluyor. Ve ikincisi, Chavez'i öldürmeseydik, öldürmezsek o zaman da bir Irak durumu yapmamız gerekir. Milletin Amerika'sının askeri müdahale mi? Evet. Şimdi 200 milyar dolarlık yeni bir savaşa da girmemize hiç lüzum yok. Çok pahalı olur diyor Rahip Robertson. Bir de gerekçe bulmak lazım buna şimdi. Yani terörle mücadele deyip evet. çat diye Venizya'ya girmek doğru operatif, Operasyonlar yapabilir ondan sonra da unuturuz diyor. Chavez'in kendisi diyor bana şey söyledi ki diyor Greg Palast ben Bush baba Bush'la ve Bill Clinton'la da gayet iyi da bu nedir oğul Bush'un um bana karşı anlamıyorum demiş. Kusura bakmayın sayın başkan ama diyor Şimdi New York Times'da CNN'de bulamayacağınız haberi söyleyeyim ben size diyor. Arkasından konuşuyor tabii yüzüne söyleyememiş herhalde. Ee, Bush'un, Oğul Bush'un seçilmesinden sonra 2001'de hemen Chavez yeni bir kanun, hidrokarbon kanunu çıkarıyor. Böylece Exxon, British Petroleum, Shell, BP, Shell ve Chevron, e, Venezuela'dan çıkarttıkları ham petrolün sadece yüzde yetmişine. E, sahip olabileceklermiş yüzde yüzüne değil yani evet yani daha yüzde yüzü değil ama yüzde genellikle öyle oluyor ya. ben evet, Nijeryadan açıyorum o, ona gire. da yakın, yani çok yüksekmiş oran onu yüzde indirmiş ve o sıralarda da yüz dolar'dı varil başına petrol fiyatı diyor fakat e, bu yüzde satış fiyatı üzerinden yüzde seksen dört verilmesi %84 alırlarken %70'e inmesi. 84, evet. Buldum şimdi evet, no bueno, no bueno, iyi değil, olmaz demişler ve daha kötüsü Venezuela bir de e, telif hakları bu şey kaynaklar üzerinde royalty denilen şey var ya işte petrol hakkı. Ondan sonra Orinoko Vadisi'nden çıkarılan, Habza'sından çıkarılacak ağır petrol için de Exxon ve dostlarına %16,6'lık bir şey ödemek zorundasınız demiş. Vergi. Vergi gibi bir şey. E bu da sıfır vergiden %16'ya çıkınca o zaman... Ona bir iki şey sofra adabı öğretmek gerekirdi. Etiket adabı gerekiyordu e, diyor. Bu Buş niye sinirlenmiş? Bu şirketler kendi aralarında anlaşıp farklı bir yolunu bulabilirlerdi. Yani ben de Birleşik onu ki. Devletleri Politikası haline getirmenin ne manası var ki? Ee, ve bunun üzerine işte biraz önce şarkısını da çaldığımız Revolution Won't Be Televised adlı parçayı da dinlettiğimiz olay oluyor. 11 Nisan'da 2002'de Başkan Chavez Karayipler'de bir adaya götürülüyor. Silah zoruyla kaçırılarak. Helikopterle. Filmi izlemiştin evet. hatırlıyorum. Helikopterle götürülüyor. Başkanlık sarayından alınıp. Evet. 12 Nisan'da Pedro Carmona'da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki büyük petrol şirketlerinin ortağı olan bunu yapanlar, pardon çok özür dilerim. Ve ticaret şeyi başkanı oluyor aynı zamanda ticaret odası başkanı ve Amerika'daki şirketlerin ortağı Pedro Carmona geliyor başa. Evet, bu silahlı e, Chavez'in kaçırılması durumunu ortaya çıkaran kişiler de gene Venezuela vatandaşları değil mi? Yani Venezuela, tabii, Venezuela ordusuna, ordusu, tabii. ordusuna mensup insanlar. Amerika Birleşik Devletleri askeri Ataşeliğin'in de rolü olduğu sonradan net olarak ortaya çıktı bu işte planların yapıldığı yani açığa çıktı bunu bunu bir, bir işte filmde var bütün bunlar Greg Robinson evet. filminde 12 Nisan'da Pedro Carmona geliyor ve kendisini Venezuela başkanı ilan ediyor ben yalnız ticaret odası başkanı değil aynı zamanda Venezuela'nın da başkanıyım diyor ortakları da petrolcüler ve Amerika Birleşik Devletleri Büyük Ertesi Charles Shapiro ne yapmış hemen başkanla fotoğraf çektirmiş gül gülerek o anda inip yeni başkanla Pedro Carmona ile Chavez adada o sırada ve darbenin liderleriyle beraber e, Bush'un beyaz evdeki sözcüsü demiş ki Bush Junior'un. Çabez, evet, Chavez demokratik olarak seçildi ama e, yani meşruiyet her zaman oy çokluğuyla sağlanan bir şey değildir diye bir açıklama yapmış. Amerika'dan, evet. Fakat gayet öfkeli bir vatandaş topluluğu ki epey de silahları olanlar başkanlık sarayının önüne karakasa yürüyüp... Böyle bir milyon kişiye yakın insan gösteri yapınca Tehdit yapınca Karmona kalamamış Exo'nun eski başkanıymış ee, Exo'nun temsilcisi Ve 48 saat içinde Chavez'i Tekrar göreve döndürmek Zorunda kaldı Hatta filmde şey de var Böyle Chavez dönüyor Pat pat pat ...nerede kalmıştık diye... <gülüyor> ...göğüslerini filan da... ...vurarak böyle askerlerin korumaların filan... ...meclis toplantısı yapıyor... ...harika sahneler var filmde yani... Peki Carmona'ya ne olduğuna dair herhangi bir bilgi var mı? Bilgi Vallahi var? zor sordum... ...zor yerden sordum... ...ben hatırlamıyorum onu... ...fakat bir miktar cezalandırıldı... ...ama fazla değil herhalde... ...fakat... ...yani... Bir parça bu şişmiş karların bir parçasına e, millileştirdiği için bu haller başına gelmişti. E, ve e, şimdi e, bir de şeyi sordum halkla ilişkilerde kalkan halk, neler yaptı diye baktım diyor Greg Palast. Ve mesela genellikle Venezuela basınının ve televizyonunun büyük bir kısmı Sağ zengin sağan elindeydi evet. ondan sonra onlardan birine sormuş bir, Birlikte fotoğraf filan da çektirdik bir ağacın bir kadınmış televizyon şirketinin başında Böyle gayet tahrik edici bir pozda ağacın önünde durup Bak görüyor musun şu slum yani varoşları demiş. Ondan sonra e, bunlar şeyden, çerden, çöpten çöplük binalardı. Şimdi Chavez bunları adam etti. işte demiş. İnsanın sebep budur demiş. Onlar demiş. İtik sinir bir sesle. Onlar dediği halktan bahsediyor. Yüzde sekseni Venezuelilerin negro e diyor Yani siyahi ve yerli Ve yoksul Chavez'in kendisi de öyleydi Ona şimdi Chavez onlara Tiksintiyle söyledi. onlar kelimesine Ekmek ve tuğla veriyor Ev veriyor başlarına Onun için de oy kullanıyorlar demiş Mesele bundan ibaret Yani Çok da zor bir denklem değilmiş Evet popülist olduğu, bir kaudilya olduğu, bir sürü tuhaf işler yaptığı şüphesiz. Fakat e, halk nezdinde bitmez tükenmez bir şeyi vardı diyor. Bunu bitirirken, şeyi de söyleyeyim. şimdi gelelim ketçap meselesine. Evet, evet. Ee, kok biraderler de tabii şeyle meşhur bu arada onu da söyleyeyim. Dünyanın en zengin ailesi. İki kişiden oluşan kok biraderler Richard ve David Koch galiba Onlar her türlü Kömür, petrol, enerji işini Yapıyorlar ve Venezuela'da da Hisseleri finan var Devrilmesini çok istiyorlar En ünlü laflarından biri ne biliyor musun Koch biraderlerden mi Nedir Biz sadece hakkımızı istiyoruz Adil hakkımızı istiyoruz Adil haklarından bahsediyor O da hepsi demek diyor Açıkça söylüyor her, bütün payı istiyoruz diyor. Payımıza düşeni istiyoruz. O da hepsi diyor payın. Böyle bir Hiç. şey onlar da sevmiş Fakat şimdi gelelim. Venezuela'nın topraksız vatandaşları milyonlarca ve kullanılmayan milyonlarca hektarlık arazi var. Fakat bir küçük... Plantasyon sahibi küçük bir elit Üzerine oturmuş vaziyette 10 yıllardır 100 yıllardır Belki Chavez kongreden 2001'de topraksızlara Bunun et, işlenmeyen toprakların Satılması kararı Kanunu çıkmasına ön ayak oldu O zaman da e, Plantasyon sahiplerinden biri Heinz şirketi Duydun mu hiç Heinz Evet Kullandığımız hatta Türkiye'deki pazarda da bulunan bir e, firmadan bahsediyoruz. Bundan hiç hoşlanmamış aynı şirketi. Çünkü e, Heinz onun dünyanın en büyük ketçap şirketi olduğunu biliyorsun değil mi? Evet evet Heinz. bundan bahsediyoruz. Evet e, Maturin eyaletindeki ketçap şeyini de kapatmış e, Heinz fabrikası ve bütün işçilerini çıkartmış işten. Ama Öyle Heinz şirketinin Alman menşeili bir şirket olduğunu düşünüyordum. Yanılıyorsun. Şimdi birazdan sana daha önemli bir açıklama da yapacağım. Chavez Heinz'in şeyine el koymuş fa fabrikasına ve işçileri de geri ye oturtmuş yerine. Fakat kimin e şeylerini domateslerini ezme haline getirdiğini biliyor muydu bilmiyorum diyor bunu <gülüyor> ezerken çünkü Amerika'nın meşhur Heinz ailesi Bayan Heinz kocası kim? Heinz şirketinin sahibinin kocası senatör John Kerry şu anda Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Vay canına. onun domateslerini ezdiğini farkındaydı ya da bildiği, biliyordu da umurunda bile değildi benim tanıdığım kadarıyla Chavez, Keçap darbesinden kurtulabilirdi. Exxon başkanlığından da kurtulabildi. Keçap darbesinden de kurtuldu. Hatta petrol şirketlerinin karlılarının bir kısmını da millileştirmeyi başardı. Fakat e, biraz tehlikeli bir son bir işe girişti. En az affeden. İnsanlarından milyarderlerinden Kok biraderlerinin gazabını Üstüne çekti diyor Ve bunun nasıl olduğunu Soracaksın merak ediyorsun Ben de merak ediyorum ama Gazabın nasıl çek, üzerine mi Yoksa e, bir şekilde cinayet olarak mı görüldüğünü Ne olduğunu Komple tevizinden bahsetmiyoruz galiba açık gazete sayfalarında Yok bunu maalesef Başka bir yazıda Anlatıyor Vaktimiz ve yerimiz yok e, fakat e, burada çıkacak Biz de size Greg Ballast'ın bu yazısı çıkınca Dinleyicileri ve Tabi sen de bakarsın Yapacağız Fakat son olarak şöyle bitiriyor e, Ballot Bandits Oradan da görebilirsin diyor Billionaires and Ballot Bandits Diye kitabı var Greg Maalesef bende var kitap ama Okuyacak vakit bulamadım itiraf edeyim Neyse e, seçilmiş başkanlar büyük petrolün büyük petrolcülerin gazabını çeken seçilmiş başkanlar ya e, soluğu ya sürgünde ya da tabutta alırlar diyor ve sayıyor İran Musaddık 1953 BP millileştirdi Ebu Feyz Elçi Bey Azerbaycan Hazer'deki petrol şeylerini e, BP'ye BP vermek istemediği için gitti. 1993. Burada e, Türkiye'nin de ünlü e, e, Abdullah Çatlı gibi isimlerle Ebûl Feyz Elçi Bey'in devrilmesiyle ilişkisi olduğuna dair de bazı şeyler var. Sen hala komplo olduğunu düşünebilirsin ama Böyle bilgiler var elimizde geçelim. Yazıda yok bu. Bu bizim açık gazete bilgileri arasında. Ve Ekvador Başkanı Alfredo Palacio Occidental şirketinin petrol çıkarma haklarını iptal ettikten sonra o da soluğu başka bir yerde aldı diyor. Ve şöyle bitiyor yazı. ''It's a chess game, Mr. Palace.'' demiş. Bu bir satranç oyunudur demiş Hugo Chavez. Ve o uzun, keskin kılıcı Simon Bolivar'ın, büyük kurtarıcının, oranın Mustafa Kemal'i işte, bağımsızlık şeyi, savaşçısı. Ee, hiç e, ve, ve ben de demiş... Çok iyi bir satranç oyuncusuyumdur demiş. Tabi e, şeyde diyor ki e, yani 7. mühür filminde işte şeyin ünlü filmde Ortaçağ Şövalyesi bir e, ölümle Azraille ile satranç oynar diyor. Tabii ki ölüm hile yapar ve alır şövalyeyi götürür diyor. Hiçbir ölümlü şey başaramaz. Tabii ki geçmeyi Ölümü, ölümle baş etmeyi diyor. Çavez de bugün ölüm gene yeni bolivarı Venezuela'nın yeni bolivarını şahmat etti diyor. Fakat bir son hamle olarak Bolivarcı büyük usta, satranç ustası harika bir oyun sonu yaptı. Ve başkan yardımcısı Nicolas Maduro'yu tanıdığım kadarıyla, görebildiğimiz kadarıyla oldukça iyi ve dürüst bir adam. Onu o rançolarda yönetmek için kendi yerine bıraktı. Yani Venezuela'nın %1'i Chavez'in dönüşünü ve kendi bir zamanlar Chavez'in elinden aldığı o zenginliklerine ve kudretlerine kavuşmayı düşünen %1 seçimde kazanamadıklarını şimdi elde edeceklerini düşünüyorlardı Chavez öldüğünde fakat Maduro'nun seçimiyle çok zor bir durum getirdiler. Yani diyor ki ben görüştüğümde diyor bizim ofise göndermişti Çavez'i yakın zaman önce diyor şey 2004'te e, bizim araştırmacı gazetecilik bürosuna göndermişti Maduro'yu diyor bugünkü başkan yardımcısını ve önemli bazı enformasyon iletişimi yaptık kendi aramızda birbirimize verdik bir takım darbe ve cinayet planlarını o zaman bile Venezuela'nın negros ve indiosları yani siyahları ve yerlilerinin e, krallarını kaybedeceği ama hala oyunda kalabilecekleri zaman hesabını yapıyordu e, şey üzerinde satranç tahtası üzerine bir sınıf savaşı sınıf mücadelesi bence ben ölümde bile olsa Hugo Chavez'in aleyhine oynamazdım ben olsa bu oyunu diyor bahse girmezdim diye bitirmiş ilginç bir durum. Açıkgaste. Açık Radyo'da Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 8.39 ve şimdi ikinci yarım saatte de çaldığımız parçayı da söyleyelim hemen. Bir mix bu, remix. PM Doğunun Flora Purin ve Ayırto'yla, Ayırto'nun müziği de non Fiction Burning adlı parçasından bir bölüm dinledik. 1942'de bugün doğmuştu Flora Purin. Brezilyalı caz şarkıcısı caz ve fusion tarzıyla öne çıkıyor. Ve Chick Corea'nın çok tanım bilinen Return to Forever albümünde de önemli bir rol oynamış. Ama çok sayıda kendi kocası Ayrton da dahil olmak üzere Türkiye'ye de geldiler. çok sayıda ustayla Stanley <gülüyor> Clarke, Dizzy <gülüyor> Gillespie, Gil Evans, Stangett... ...hatta Santana ve Grateful <gülüyor> Dead gibi... Rock, müziğine daha yakın ve Jacob Pastorius gibi isimlerle de ortak çalışmaları var Flora de bir günaydın demiş olduk bu şekilde evet ee, günün ikinci flash gelişmesi Milliyet gazetesinden Hasan Cemal ve Can Dündar'ın yazılarına bir süre ara verilmiş taraf gazetesinin bildirdiğine göre ama neden Evet başbakan Erdoğan Milliyet'in İmralı'daki görüşme tutanaklarını yayınlamasını ısrarla gayrimilli yayıncılık olarak tanımladı ve dünkü konuşmasında ilk söylediklerine ilaveten de medyanın kendisinin izinden gitmesi başka da şansı olmayacağını milli sorumlu düşüneceğini söylüyor ve çok bu bunun Sınırsız özgürlük olmayacağını söyleyerek bir kere çok şaşırtıcı bir şey vermiş. İfade özgürlüğünün sınırsız olduğunu danışmanlarından bir kısmı birkaç istisnası dışında sınırsız ifade özgürlüğü olduğunu Avrupa Evrensel İnsan Hakları Bildirgisi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi pek çok sözleşmede net olarak konduğunu da danışmanlarının söylemesinde çok yarar var ama... Hiç kimse milli yayıncılığı bu sabotajı eleştirmiyor diye konuşmuş. Bildik yazarlar bize basın özgürlüğü dersi vermeye çalışıyor. Mesela Hasan Cemal'e atıf bu. Bildik yazarlar mı? Evet bildik yazarlar terimini kullanıyor. Türkiye'nin önde gelen gazetecilerinden Hasan Cemal'i kastederek diyor. Hasan Cemal çünkü şey yazmıştı. Devlet yönetmek ayrı, gazetecilik ayrı bir iştir. ve Gazetecilik oyunu aydınlatmak yükümlülüğündedir demişti Belki başka yazarları da kastediyordur ama benim takip edebildiğim bu kadar Sınırsız bir özgürlük olamaz Kimse kimsenin özgürlük alanına tecavüz edemez Kendi özgürlük alanında oynarsın diye yepyeni bir özgürlük literatürüne tanım getiriyor Kimse kusura bakmasın diyor o da klişe haline gelmiş olan sık sık konuşulan bir söz Medya nasıl milli alanları çiğneyerek yayın yapmakta özgürse bizler de hissiyatımızı açıklamada en az onlar kadar özgürüz. Hiçbir devirde yazamadıklarını bu devirde yazıyorlar demiş. Türkiye'nin aleyhine sürecin aleyhine olacak böyle bir yayını yapmak asla milli bir tavır değildir. Basın özgürlüğü diyenler gitsinler İngiltere'ye Amerika Birleşik Devletleri'ne baksınlar diye milli yayıncılık istemiş. Tabi bu Medya özgürlüğü basın özgürlüğü açısından son derece kaygı verici bir gelişme ve sadece kaygı verici olmakla kalmamış Pratiğe de geçmiş olduğunu söyleyeceğiz ama ondan önce ben başbakanın sözlerinden birkaç şeyi daha aktarmak da istiyordum Radikal Gazetesi'nde Altan Öğmen onları özetlemişti ve doğrusu batsın bu gazetecilik diye. Yani attıkları manşetlerle, köşe yazılarına, yazılarıyla neymiş? Gazetecilik yapıyorlarmış. Üslupta hayli yaralayıcı ve zedeleyici. Eğer böyle gazetecilik yapacaksan batsın senin bu gazeteciliğin. Biz bir açıklama yapmadıkça, biz teyit etmedikçe bütün söylentiler, bütün dedikodular yalandır. Yani tek bir hükümetin Bakanlar kuruluna bağlıyor bütün haberlerin merkezini. Bunun adı başka bir şeydir demokrasi ve basın özgürlüğü değildir. İftiradır, asılsızdır. Ortaya dökülen iddialar terörün bitmesini istemeyen, çözüm istemeyen, bize karşı çözüm istemeyen, Türkiye'nin büyümesini istemeyen bu çevrelerin açık bir sabotajıdır demiş. Bu çevreler dediği kim, kimlerden oluşuyor diyor Altan Öğmen. Açık ve netti konuşmada Ama o çevreleri hedef alırken Onlara çok açık ve net bir şekilde Meydan okudu Biz burada her türlü riski almışız Bu yolda yürüyoruz Dolayısıyla önümüze konulan taş Engellemek içindir Biz o taşı önümüzden çeker atarız Kim olursa olsun dinlemeyiz diyor Belli ki düşünceleri böyle Yani dünkü grup toplantısında da Açtı bu düşünceleri Belli ki düşünceleri böyle Gazeteciler neyi ne ölçüde yayınlayacaklarına kendileri karar veremezler başbakanın söylediğine uymalıdırlar bir de başka e, demişti ya kendisinden üçüncü şahıs olarak Recep Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan nasıl sorumlu diye düşünecekler onun sorumluluğuyla hareket edecekler demişlerdi demişti başbakan bir açıdan da hubris sendromunu da gözden geçirmemiz lazım bu sendromu diye bir e, beyin problemi de var. E, evet, yani başkanlar e, ne yaparsa doğrudur diyen bir anlayış e, bir zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde de, de e, vardı. Biz de hatta radyomuzda da. O sesi birazdan dinletme fırsatımız olabilir yani başkan ne yaparsa doğru yap o doğru eylemiştir diyen bir şey. Peki demokrasinin ya gazeteciler neyine ölçüde yayınlayacaklarına kendileri karar veremezler. Başbakanın söylediğine uymalı. Peki demokrasinin ilkelerinden gazeteciliğin kurallarından geçtik pratikte nasıl olacak bu diyor. Gazeteciler ya Altan Öğmen. Gazeteciler erişebildikleri her önemli haberi yayınlamadan önce başbakandan buna onay vermesini mi bekleyecekler? Eğer bekleyeceklerse de böyle bir mekanizma olsun. işte ise bir kurum olsun. Onu başbakanlık, başbakanlık onay kurumu gibi bir kurum olsun. Öneriyor zaten. Yani doğru mu değil mi, sakıncalı mı, sabotaj mı değil mi? Nasıl ulaşacaklar diyor. Kolay değil. Çünkü başbakanların gazetecilerin haberleriyle uğraşmaktan başka işleri de var demiş. Öymen. Türkiye'nin de en tecrübeli duayen gazetecilerinden biri Altan Öymen'den bahsediyoruz. Herkesle de her zaman görüşemez de belki şöyle bir çare bulunabilir demiş. Hı. Senin önerdiğin gibi başbakan başbakan yardımcılarından birini veya bir bakanını bu işle görevlendirebilir. Ancak o durumda da sorun çıkabilir diyor. Şimdi araştırıyor Altan Öymen durumu ne yapacak? E, görevli bakan acaba? Hemen cevabı hemen belirleyebilir mi? Çünkü malum o iş riskli bir iş. Başbakanın düşüncesini yanlış tahmin edip de mevkiinden olanlar da var diyor. Eğer bunu önce başbakana soracaksa vereceği cevabı sonra belirleyecekse o işte kısa zamanda tamamlanamaz. Başka günlere kalır diyor. Sonra da geçtik. Artık sosyal medyada var gazetelerin yazamadıkları ora, or, yazamadıklarını oraları anında yansıtıyorlar diyor ya ama şimdi sadece sosyal medyada çıkan bazı yanlış yalan haberlere inanılması doğru olsaydı gazeteler yazardı varsayımıyla biraz önlenebiliyor diyor ki bu doğru bakıyoruz de, filan biz de yapıyoruz sık sık yani sosyal medyayı direkt kullanmıyoruz o varsayımın yerine gazeteler her doğruyu yazamıyor varsayımı yaygınlaşırsa demiş Öğmen. Yalan yanlışlara inanılması daha da kolaylaşmayacak mı derken nitekim böyle milli yayıncılık talebi geldiği geliyor. Yani Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Milliyet Gazetesi'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'la BDP heyet görüşme tutanaklarını yayınlaması hakkında hiç kimse bu gayrimilli yayımcılığın üzerine gitmiyor, sınırsız özgürlük olmaz deyince bambaşka da gelişmeler olmuş. Evet şöyle bir iddia var, e, Milliyet Gazetesi'nin patronu Demirören, yayın yönetmeni Derya Sazak'tan Hasan Cemal ve Can Dündar'ın yazılarına son verilmesini istediği iddia edilmiş. Erdoğan'ın saza a... Ee, biz senden böyle bir gazetecilik yapmanı istememiştik dediği de iddialar arasındaymış aynı zamanda ee, Sazak ise e, iki yazarın arkasında durarak direnmiş bir müddet Fakat dün gün boyu hareketli geçen saatlerin ardından da iki yazarın bir süre yazılarına ara verilmesi formülünde uzlaşılmış Evet yani iddialara göre diyor tarafın haberinde e, haber hakkında Uyarıda bulunmuş Demirören Önce evvelki gün Akşam saatlerinde Derya Sazak'a Çağırarak e, Bu isteği gerçekleştiremeyeceğini Söylemiş Sazak e, Ve önceki gece Milliyet ve Vatan'ın düzenlediği Kokteyle de katılmamış Kokteyl'de de yokmuş Ya yani Milliyet ve Vatan'ın Demirören'in sahip olduğu iki gazetenin Kokteyline kendisi de Gelememiş Konuyla ilgili telefonla da ulaştıkları Milliyet yazarı Fikret Bila da Milliyet'teki krizi doğrulamış Bu önemli Tarafa yaptığı açıklamada bir kriz vardı Ancak bildiğim kadarıyla Aşıldı demiş Pek öyle Fikret Bila'nınkinin de Biraz iyimser Bir yorum olduğu yorumuyla Bunu geçiştirelim çünkü pek öyle aşılmış gibi gözükmüyor doğrusu ve bunun çok daha uzayabileceği daha önceki başka şeylerdeki pazarlıklardan hangi gazetecilerin şeyi ne olursa olsun genel eğilimi ister Yeni Şafak'taki gibi hükümete yakın nispeten yakın gazetelerde Hükümet politikalarını Uludere gibi durumlarda eleştiren, yazılar yazan Ali Akel gibi gazetecilerin anında hem de Washington muhabirliği olan gazetecilerin anında görevden alınması, yazarlığına son verilmesi gibi haberler olduğu gibi Taraf Gazetesi'nde de. Ve başka gazetelerde de çok örneklerine rastladık Evet Radikal Gazetesi'nde de bunların bazı örnekleri görülmüştü Ama bir diğer taraftan da bir sonraki aşamaya baktığınız zaman Örneğin karşınıza Eyüp Can gibi bir gazetecilik gurusu mentoru çıkıyor Ve bu konu hakkında da ufak ufak deme verdi Dünkü yazısıyla karşılaşabiliyorsunuz Örneğin ne demişti Eyüp Can Gazetecilik şehvetiyle barış şerefi her zaman denk düşmez gibi açıklamalarda da bulunmuştu dünkü yazısında Evet yani bundan sonraki aşamalarda böyle olabiliyor. Belki Milliyet gazetesinde de Eyüp Can gibi e, ünlü ve saygıdeğer gazetecileri de görebilmek ileride mümkün olabilir. Evet. Burada bir başka haberdir, Çok önemli aslında. Sonrası gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Bir önemli haber de Kral Abdullah'ın Resmi bir ziyaret çerçevesinde Ankara'ya gelmesi Ürdün Kralı'nın bu başlı başına önemli bir haber olmayabilirdi ama Anıtkabir'de önemli bir haber yapmış bunu Kral Abdullah. Ee, Ürdün Kralı 2. Abdullah aslında ee, Anıtkabir'de Atatürk'e saygı duruşunda bulunurken gözyaşlarını tutamamış ama ben anlamadım neden tutamadığını. Belki ilk defa duymuştur Atatürk'ün öldüğünü Hayır öyle bir şey yok öyle bir şey yok Çünkü bakın Ürdün 2. Kralı Abdullah'ın Anıtkabir'de gözyaşlarını tutamamasının Tarihi derinliklerinden gelen bir ifadesi de olabilir, e, olabileceğinden bahsediyor Taha Akyol e, Ve kralın büyük büyük dedesi 1. Abdullah Osmanlı vatandaşıymış Ve 1937'de Atatürk'ün konuğu olarak e, Türkiye'ye gelmiş ve Türkçe konuşmuş tamamlaması hmm. mümkün değil herhalde eğer kraliyet ailesinden peki, bahsediyorsak onu geri aldım o zaman gerçekten üzülmüştür peki benim de bir başka sorum daha var ee, sen e, Türk Osmanlı vatandaşıymış ve Türkçe konuşuyormuş dedin evet. babasının babası değil 37'de mi? 37'de de gelmiş hatta Türkiye'ye hmm. bir de daha sonraki yıllarda oraya giden ve Osmanlı değil, Türk vatandaşı olan bir kişi var onu sormuşlar mı Abdullah Kral Abdullah. Uzan ailesi fertlerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mesela askerliğini yapmamış ee, ama gerek Hakan Uzan için gerek Cem Uzan için Genç Partinin genç başkanı ve televizyon gurusu, daha doğrusu televizyon sahibi gazete sahibi Cem Uzan'ın e, şey pardon e, Ürdün pasaportuna da sahip olduğu bu şekilde askerlik yapmadığına dair epey bilgi belge dolaşmıştı ortalıkta belki Abdullah'a bunu birisi sormuş o da hamiyetten gözleri yaşararak ağlamış olamaz mı e, bu da olabilir ama benim bir diğer şeyim de e, neden ağladığına dair öngörümde isyanın ve devrimin kapıda oluş aynen Suriye'deki gibi böyle bir isyanın da e, Ürdün içerisinde de vuku bulabilecek Duruma gelebilmesi yavaş yavaş ortaya çıkabilmesi gibi bir durum söz konusu bu ayrı ve aynı zamanda e, Çankaya Köşkü'nde törenle karşılanan e, Kral 2. Abdullah dikkatleri e, Ürdün'de 300 bin Türkiye'de 180 bin olan Suriyeli mültecilere çekmiş ve Avrupa bu e, Suriyeli'nin sığındığı ülkelere yardım eli uzatmalı e, demiş. Belki de toplantının yani bana kalırsa da toplantının ana konularından bir tanesi de bu olsa gerek ve çözülecek adımlar da atılmalı. Bu sorunu çözebilecek adımlar da atılmalı demiş. Ve Ürdün'de de tam 300 bin Belki Suriyeli alt... göçmen bulunuyormuş. Sığınmacı bulunuyormuş. Kaç Filistinli göçmen var perişan halde? Belki o da aklına gelmiş. O da olabilir. O zaman da göz yaşlarını tutamamış olabilir. Fakat kabirdeki gözyaşı dökme inandırıcı değil bana biraz... Siyasi gibi geldi ne dersin? Ama Vatan Gazetesi mesela onu çok manşet, Hürriyet Gazetesi de manşet evet, Hürriyet Gazetesi de manşet, manşet. Ama o zaten Türkiye Türklerindir gazetesi. Ü, Ürdün Ürdün'ün elini gazetesi de var mı bilmiyorum. Habertürk'te Kral'dan Atay'a gözyaşı e, haberiyle vermiş. Ama manşetten sayfadan. mi yok. Vatan yok. Gazetesi biraz önce adını geçirdik. Kralın gözyaşı diye vermiş. Çok asil, çok asil. Evet. Kral Abdullah'ın anneannesi hakkında da başka bir bilgi var burada. Tokatlı bir çerkesmiş. Hı. O yüzden de ağlamış olabilir. Anneannesini evet. hatırlamış Bayağı bağları olabilir. varmış yani Türkiye'de. Yani ağlamak için pek çok sebebi var aslında. Yani bilmiyorum belki bu Arap bağrıdan ıı, sonra ortaya çıkabilecek olan yeniliklerden sonra Türkiye'yi de ziyaret edip belki Türkiye'de de yaşayabilir bir alternatif olarak da görebilir Kral Abdullah. Çünkü ülkesinde de e, siyasi konjektür kendisinden yana, e, siyaset rüzgarı da kendisinden yana esmiyor. Bunu da ileriki günlerde aktarma fırsatı bulduğumuz zaman da dinleyicilerimize iletiriz. Evet bir Detaylar. küçük haber daha verelim. Küçük ama çok önemli bir haber. Ee, bu sefer olumlu bir haberle de bitirme imkanı bulabiliriz. Bu, bugün gerek Çavez'in e, ölüm haberi, gerekse de Milliyet gazetesine karşı milli yayın yönetmeni kimliğiyle müdahale eden e, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan haberleri yüzünden başka fazla haber e, elimize alma e, durumuna e, gelemedik ama çok e, gerçekten ilginç bir haber de şu e, bu EDF. Electricité de France e, diye bir şirket var. Fransızların büyük bir şirketi, enerji şirketi. O e, şey yapıyor. Bir tes bir sürü tesis yapacakmış. Yeni kömür, yeni doğalgaz tesisi. E, termo, e, termik santral vesaire. Fakat bunun yapmasına çeşitli yerlerde itiraz etmiş olan çevre kuruluşları ve bireyleri var hiçbir şekilde dinletemeyince hükümete sözlerini bu da yapılınca onlar da tutmuşlar West Burton'da Nottinghamshire'de bir şeyi işgal etmişler bir hafta boyunca süren bir işgal etmişler şirket o zaman burayı bacaları filan işgal edince biz çok büyüküz. Biz size bir ders gösteririz demiş demiş ve 5 milyon sterlinlik yani yaklaşık 10 milyon dolara yakın bu dört çulsuz, parasız, bulsuz, gence davayı patlatmış. Amaç hem daha sonraki bu tip eylemlere girişmelerini engellemek. Çünkü bütün hayatları eğer mahkemeyi kaybederlerse gösteri yürüyüş yaptıkları için 10 milyon dolar ödemek adam başına da 2,5 milyon dolar gibi bir para düşüyor. Hepsine ödemek zorunda kalırlarsa ne evleri ne herhangi bir gelecekleri kalmayacağı için onun yol, onların yolundan giden herhangi bir başka bir şey de olmayacak. Bir nevi ibret alem olsun. İbret tamamen Durum. öyle o amaçla. Halbuki kendileri de onlarda yaşayanlar alemi ve doğmamışlar için yaptıkları bir fedakarlıktan ibaret. Başka bir şey yok. Ve zaten insan özgürlüğü böyle kamusal protesto yapmadan sosyal ilerleme asla olamadığı biliniyor. Yani herhangi bir etkili hareket olması için zaten bir şekilde kanunları e, elbette zorlayan onların dışına çıkan hareketler var fakat George Monbiot bunu çok yakından takip ediyor şirketin beklemediği ve kendi kuyusunu kazmak gibi bir duruma dönüşmüş blowback diyorlar buna geri tepmiş tamamen e, ve günde binin üzerinde saatte pardon binin üzerinde gündüz saatlerinde yani ee, günde böyle 12-14 bin dilekçe veriliyor Ve e, bu şeyde change.org'da yapılıyor Ben de imzamı verdim Ne demek yani nasıl yani diyenler var Ne diyorsunuz siz hali e, diyor Ve büyük bir geri çekme kampanyası başlamış durumda Ve en ilginci de şu yani resmen itibarı kendi itibarına intiharla son veriyor EDF enerji şirketi demiş Brandon May diye bir şey danışma şirketi üstelik şirketlerin danışmanlığını yapan bir şirketin kurucusu Brandon May de söylemiş Yani bu tamamen saçma sapan manyakça stratejiyi bırakmadığı sürece EDF enerji gider gümbürtüye demiş ve nitekim çok ilginç örnekleri de var. Tarihte Gans şirketi tamamen tasfiye olmuştu. Kağıt ormanları kestiği için, kesen kesenlere karşı çıkanlara da dava açtığı için tasfiyeye kadar gitmiş sonunda yani. Şimdi EDF de aynı şeyi yapma yolunda ve çok ilginç bazı şeyler var. Gardığımda da görmek mümkün sosyal medyada da. Müşteriler Onar onar Dörder beşer Ya da teker teker Onlarca yüzlercesi Tamam öyleyse Biz başka bir şirkete şey yapalım. Kalsın. Çok teşekkürler. Kullanmayalım gazınızı. Gibi. Peki sizin gazınızı bundan sonra kullanacağımızı düşünmüyoruz evet. diye binler vermiş seçeneklerin sayısı. Seçeneklerin olması çok güzel tabii ki. Evet. Türkiye'deki gibi tek bir yeri kullanmak zorunda değilsiniz. Böyle evet. durumlarda seçeneklerin olması size farklı alternatifler e, seçmeye itebiliyor. Dahası da var. Şirket müşterileri de. Şirket olan müşterileri de çekmeyi düşünüyorlarmış şimdi. PR de. karizmayı birazcık böyle ufaktan yaraladığı için midir? Bilmiyorum neden ama başarıyla sonuçlanan bir eylem olduğuna evet. ve günün de en iç açıcı haberi olduğuna şey karar verebiliriz ve bununla da bence imza kampanyası da sürüyor galiba imza kampanya sürüyor Change.org'da... 75 bin amaç galiba. EDF Enerji, et EDF Enerji üzerinden de bulabilirsiniz. Change.org sitesinden siz de kampanya katılmak istiyorsanız. Evet, hedef 70 bin. 70 mi, 75 bin At, mi? E, Zannedersem 61 bin. E, şu ben, anda imza var, imza net imza var. var. 75.000 bin. Hedefte 75, 75 bin. Bin. Ona da ulaşacaklarını sanıyorum. Böyle bir. 13 bin kişi, 14 bin kişi lazımmış. Evet. Onu da şey yapacağız. Pekala, şimdilik bu saate ara verdik. Açık gazete Mayo voto. Mitat hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mitat. Günaydın. Günaydın, Günaydın Mitat Bey. Evet, fevkalade gene bu, muğlaklıklarla dolu bir dönemi de geçiriyoruz. Biz sabah çok büyük ölçüde bu Chavez'in ölümü haberi üzerine biraz kimdi, nasıldı, ne yapıyordu onu konuştuk. Bir de bu bir e, Milliyet Gazetesi'nde de e, Milli Gazetecilik diye adlandırılan bir şey Başbakan'ın eleştirileri oldu Milliyet gazetesi üzerine. Evet. Bazı yazarların da yazılarının bir süre dinlendirilmesi Hasan Cemal ile ilgili böyle bir şey. Namık Durukan'ın tabi bu büyük bir gazetecilik yapması da bu şekilde güme gitmiş oldu mu acaba biraz diye de düşünmüyor değil insan. Yani güme gittiğini sanmıyorum çünkü sonuçta e, tutanaklar üzerinden yürüyor tartışmalar. Zabıtlar üzerinden yürüyor tartışmalar ve bu zabıtları ortaya çıkaran e, nasıl olursa olsun e, bir gazeteci olarak bunu bulan ve yayınlayan Namık Turukan. E, bulan Namık Durukan, yayınlayan Milliyet gazetesi ve e, bu tutanaklar ortaya çıktığından beri de e, Ümralı süreci diye adlandırılan yeni süreçle ilgili bütün tartışmalarda o, onlar bir şekilde referans alınıyor. Yani o bilgiler e, ...dahil edilmeden bir analiz yapıldığını da göremiyoruz. Tabii başbakanın bu çıkışı gerçekten çok e, e, yakışıksız ve e, endişe verici açıkçası, kaygı verici. Çünkü bu kadar açık bir şekilde, e, öyle e, neredeyse hakaret ederek e, bir gazeteyi hedef almak, bir yazarı hedef almak e, bir başbakanın asla yapmaması gereken bir şeydir. Türkiye'de bunun sonuçların ne olabileceğini tahmin ediyordur başbakan herhalde. Yani patronun gazete yayın yönetmeniyle ve yazarla ilgili bir şeyler yapmak isteyeceğini tahmin etmemesi mümkün değil. Arkamızda bıraktığımız buna benzer bir sürü tecrübe var. Nitekim yani medyaya yansıyan, internet sitelerine yansıyan haberlerde Böyle bir durum olduğunu da öğreniyoruz. Derya Sazak'tan bir açıklama gelmedi. Gelmemesi de anlaşılmaz bir şey değil. Yani anlaşılır bir şey ama yani son olarak nasıl bir çözüm bulunduğu vesaire O konuda sadece internet haberlerine bakarak değerlendirme yapabiliyoruz. Evet, kendisinin direnmiş olduğu o iki yazarın ya arkasında bir... durarak direnmiş olduğu yazılıyor ve açıkçada görülüyor. Önemli... Yok zaten Derya Suzaktan başka bir tavır beklemek e, söz konusu olmaz yani ben asla başka bir tavır e, beklemem. Ya yani Derya Suzan burada hani e, sağlam durduğu, kendi e, ilkelerini savunduğu, arkadaşlarını savunduğu konusunda hiç şüphem olmaz zaten. Ee, tabii ki bazı ayrıntıları anlatması da şu aşamada pek e, gerekli değil. Doğru da değil. Herhalde zaman içinde anlaşılır bunlar. Evet. Yani bunun süreç açısından e, olumsuz bir tarafı daha var tabii. E, yani e, hani temkinli olalım, dikkatli olalım, özenli olalım, süreci koruyalım derken bunu zorla yaptırmaya ve <gülüyor> herkese belli bir tarz yayıncılığı, belli bir tarz bakışı dayatmaya yönelik bir e, tavra dönüşürse bu sefer de e, sürecin e, selameti e, buradan daha büyük yer alır gibi bir kuşku duyuyorum. Yani Başbakan'a yönelik e, hesaplarına dair endişeler var kamuoyunda. Bugün ben onları yazdım. E, biliyorsunuz endişelerle ilgili yazı yazdım. Bu endişeler e, büyüyor. E, bana göre e, kaynakları ve e, gerekçeleri e, haklı değil o endişelerin daha doğrusu doğru değil. E, onu sorguluyorum ama başbakanın e, tavrı böyle devam ederse e, endişeler e, giderek haklı hale gelecek ya da endişelilerin sayısı artacak. Bu da sürece zarar verecek. Yani bizatihi başbakan sürece zarar verilmemesi için böyle bir şey yaptığını böyle bir konuşma yaptığını söylüyor ama e, Bence bu tavır süreci daha çok zarar Evet bir de bu medya açısından da çok tabii düşündürücü yani Altan Öğmen de bugün bir yazısında bir radikalde çıkan yazısında hukuken yasak, yasak yayımlanması yasak olan bir belge değil devlet sırrı niteliği de taşımıyor. Bunu ilgililer kendi iradeleriyle gizli tutuyorlarmış ama milliyetin deneyimli muhabiri Namık Durukan buna ulaşmış. Haberini yazıp gazetesine göndermiş. Genel yayın yönetmeni 38 yıldan beri gazeteci, yazar, gazeteci yöneticisi Derya Sazak da doğal olarak manşetten yayınlamış. Ama başbakana göre bu batsın diye beddua edilecek bir gazetecilik diye. Yok e, işte... yani doğru söylediklerine katılıyorum ben e, altı ayımenin. Ee, zaten dediğim gibi yani işin bir diğer boyutu da tartışılıyor. Ee, pek çok gazeteci yazar e, bu haberlerin sürece de zarar vermediğini tam tersine süreci güçlendirdiğini de söylüyor. Ee, ben de aynı görüşteyim. Yani e, hani bunların yayınlanmasıyla gerçekten e, süreç çok büyük bir zarar görmüş olsaydı, bunlar bir tür komplonun sonucu olarak yayınlanmışlar gibi bir hava olsaydı pek bu tartışma farklı olurdu ama ben e, ilk günde hani televizyon programında söylemiştim e, bir defa böyle bir zarar vereceğini zarar sürecin zarar görmesi e, çekmesi ya da tıkanması ihtimalini e, Derya zan ve çalışma arkadaşlarının hesaba katmamasını ihtimal e, dışı görüyorum evet, yani onlar de... bu değerlendirmeyi yaptıktan sonra yayınlamışlardır ve e, böyle bir e, haberi yayınlamanın sürece zarar değil, yarar verebileceğini de düşünmüşlerdir, eminim. Yani o nedenle kaldı ki, sonradan gelen, yani sonradan gelen tepkiler ve yarattığı etkilere baktığımızda da süreç e, zarar görmedi. Bence daha sağlam bir e, temele oturdu. Ayrıca şunu da söyleyeyim, yani daha önce e, yine bir televizyon programında söylemiştim. E, Kürt tabanında büyük kuşkular vardı. Bunlar biraz yarı sesli, bazen sessiz ee, i̇şte seziliyordu, görüyordu, dışa vuruyordu. Ben hafta sonu e, siyette ve Batman'daydım. E, mesela açık söyleyeyim, e, temas ettiğim kitle de sıradan bir kitle değil. E, sonuçta e, 200-300 kişinin her bir şehirde, 200 civarında ortalama 200-250 civarında insanın katıldığı bütün siyasi toplum kuruluşlarından temsilcilerin işte belediyelerin falan belediye başkanlarının ya da yöneticilerinin katıldığı toplantılardan söz ediyorum. Yani oralarda hani, e, iki üç kişiyle temastan edindiğimizlerin değil bu söyleyeceklerim şimdi. E, benim gördüğüm evet kuşkuların bir kısmı bugün de yazdım zaten. E, Öcalan'ın oradaki tutumu ile ilgili bilgiler e, geldikten sonra azalmış. Yani e, Kürt Hareketi'nin tabanında süreçle ilgili endişeleri art, azaltan bir etkisi olmuş. Zabıtların yayınlanmasının. Siyerde ee, şey, yani Batma'nın izlemlerini anlatırım ama bunu e, öncelikle söylemek istedim. Evet, evet. Tabii. Yani biz de bunu konuşacaktık ama bu birdenbire böyle şey olunca e, medya üzerinde bayağı ciddi bir tereddüt yaratan ifadeler olup bir de işte mesela bir süre yazmaması söz konusu i̇şte benim, yani, tam, Hasan Cemal'in. Evet, ne kadar alındığını bilmedim dediğim nokta buydu. Gerçekten hani, yorumlar yapılıyor. Hasan Cemal kendi isteğiyle mi bir süre e, yazmayayım dedi, dedi ya da işte nasıl bir yol bulundu bilemiyorum. Tabii şunu söyleyeyim. Yani hani burada ismi, söz konusu olan e, insan Hasan Cemal ve Hasan Cemal Bizlere o kadar çok şey öğretti ki yani barışın ahlakını da öğretecek adamlar da insanların başına geliyor. E, kendisinin böyle bir tartışmanın içinde olması gerçekten çok üzüyor beni. Yani benim için bir insan, bir ağabey olarak çok değerlidir ama e, e, bu ülke için bir gazeteci olarak bir e, ahlak vicdan sahibi e, insan veya ahlakın vicdanın temsili olarak çok çok değerlidir. E, e, ...olduğuna herhalde kimsenin itirazı olmayacaktır. Şimdi onun böyle tartışmaların içinde yani bir patronun e, işte e, taleplerinin e, konusu olabilmesi beni çok e, gerçekten üzdü ve endişelendirdi bunu tekrar söyleyeyim. Yani bir patronun başbakanın konuşması üzerine kendine durumdan vazife mi çıkardı yoksa doğrudan bir görüşme mi oldu başbakanla ya da hükümetten herhangi biriyle bilemem ama hangi ihtimal olursa olsun e, gazete patronunun böyle bir e, hamle yapmış olması son derece e, üzüntü verici son derece kaygı verici endişevcidir. Evet buradan. Bu tabi daha devam edecektir. Çeşitli yönleriyle evet. öğrenmeye çalışacağız ve yansıtmaya da çalışacağız. Evet. Yani bugün Ertuğrul Özkök'te e, Derya Sazak, Hasan Cema ve Can Dündar'ın zarar görmemesi herkes için iyidir diye bir kutu yazmış. Türkiye'nin artık alacak alacakaranlık kuşağı olmaktan çıkması gerekir demiş. Vallahi Doğrusunu istersen bu sözü de söylemeden edemeyeceğim. Ee, ya e, destek desteği ve övgüsü e, en son e, bir değer ifade edecek insanlardan birinin Ertuğrul Özkol olduğunu düşünüyorum. Konuyla alakası ol doğrudan yok ama evet. e, çok da önemli, yani çok da e, önemli ve değerli bulmuyorum onun desteğini çünkü bu dünya, bu gazeteci dünyasındaki pek çok e, benzer oyunun oluşmasında, o geleneklerin ortaya çıkmasında kendisinin gayet iyi biliyoruz evet ben sadece bir, bir ama onu anmışken Derya ve Can konuştuktan sonra Ertuğrul Gözköke anmışken bunu da söylemek istedim evet peki. <gülüyor> Tabii. E, şimdi şeye dönelim o zaman e, canlı izlenimler evet gazeteciliğe alıştırıyorsunuz beni. Evet. büyüyünce gazeteci olacağım dedim ya size Böyle bir muhabirlik antrenmanını en iyi burada yapıyoruz. Bu radyoda yapıyoruz değil mi? Evet aynen öyle. <gülüyor> evet. E şimdi önce önce Batman'da mıydın? Yani şöyle oldu. Yok önce Sirt'te. Önce yani Cuma, Cumartesi günü Sirt'te bir konferans vardı. Onun için hakikaten çok hoştu. Çok ilginçti. Önemliydi de şimdi Sirt'in ertesi gün Batman'da bir panele katıldım. Şehir değişik bir şehir, e, değişik bir ilçe ve il e, e, ve hani diye Batman'la mesela aralarında bir saat mesafe var e, fakat çok farklılar tabii. Yani hem şehir kültürü açısından hem siyasal e, ortam ve siyasal geçmiş açısından falan e, çok farklı iki örnek e, Batman ve Siirt Sirt'te e, açıkça şöyle diyeyim tabii yani e, belediye başkanı Selim Sadak gibi bir insan büyük tecrübe e, bu süreci en çok sahiplenen e, kök siyasetçilerden bir tanesi ve e, şehirde e, bir e, e, çoğulcu hava e, birlikte yaşam e, kültürü ya da e, ortamının güzelliklerini yansıtacak bir hava. E, yaratıyor zaten kişiliği buna elverişli buna çok katkı sunuyor ama e, zaten, hani bu açıdan e, daha fazla geleneği de olan yani e, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ve bunların da çok eskiden beri bir arada yaşama kültürü geliştirdikleri bir şehir e, tabi yerleşiyor yerli nüfusun önemli bir kısmı Arap e, sonra Kürtler var ee, gayrimüslimler de var biz zamanlar ama bugünlerde artık yok ee, sonra İslam kültürü açısından da önemli bir yer neyse bunları geçelim ama e, bir katıldığım e, panelde e, tabi ki bu süreci konuştuk e, akla gelebilecek bütün çevreler vardı. E, Belediye Başkanı Serin Sadak, Siirt Valisi Ahmet Aydın e, baştan sonra dinledi o da e, Ahmet Aydın'a bir parantez açmak gerekiyor galiba. E, evet. Siirt Valisi. Yani tabii benim kişisel tanışıklığım var sonuçta e, Ankara Hukuk'tan mezun olduktan sonra Diyarbakır Hukuk'ta Dicle Hukuk'ta dersler e, aslar olmuştum ve hemen derslere başlamıştım. İlk dönem öğrencilerimdenmiş yani onu e, işte ta e, 1985'ten beri tanıyıp takip ettiğini e, söyledi. Ben de hemen hatırladım zaten. E, çok da seviliyor orada. Yani e, çok rahat diyalog kurabiliyor. Daha önce Diyarbakır Vali Yardımcılığı yapmıştı. E, bu tür e, mülki amirlerin e, bu dönemde bölgede görev yapmalarının ne kadar önemli olduğunu pek çok insandan duydum tabii. Çünkü o da bu süreçte varmış gibi katılıyor. Yani e, destek oluyor, olumlu bir hava doğmasına e, katkı sunuyor açıkçası. E, Siirt'teki hava, e, mesela çeşitli İslamcı çevreler, hatta cemaat temsilcileri, çeşitli tarikat temsilcilerine varana kadar. Herkes vardı. AKP milletvekili Afif Demir da de oradaydı. Geldi, kendisi de katıldı. CHP il örgütü falan. Yani Barış Meclisi düzenliyor bunu ve gerçekten bu kadar geniş katılım, bu kadar ilgiyle, dikkatle takip edilen ve sahiplenilen bir süreç sürecin bu kadar ilgiyle, dikkatle takip edilmesi ve sahiplenilmesi konusunda önemli bir örnek e, olarak duruyor e, siirt. Yani o açıdan e, gerçekten hani e, laf olsun işte aman süreç yürüsün ne olursa olsun havasında değil. Soruyor, sorguluyor, e, ilgileniyor insanlar ama bütün bütün bunları sürecin devamı isteğiyle Derinleşerek devamı hisseyle yapıyorlar. Bu benim açımdan değerli bir gözlemdi. Evet vali konusuna da bir saniye dönecek olursak hı hı. yakın zaman öncesine kadar yani en azından son on yıldan öncesini düşünürsek bir valinin bu şekilde bir katılımda bulunmasını beklemek bir mümkün değildi herhalde. Bir evet doğru. Dediğim gibi Ahmet Aydının e, hani kendi şahsının da özellikleri var ama e, bir mülki amir olarak da bu dönemde bölgede bulundu. E, sadece bir ara İstanbul'a e, gitmişti. E, Orada sürgün diyor kendisi. Bölgeden İstanbul'a gönderildi vali yardımcısı olarak. <gülüyor> falan ben bir çılgın yaşadım hocam geri döndüm geri <gülüyor> Ayrıca denizli olduğunu da hatırlatayım yani belirteyim. Evet. Sonuçta hani bölgeden bir insan değil, ee, Diyarbakır'da vali yardımcılığı yaptığımız süre. Şimdi Siyirt'te daha önce vali yardımcılığı yapmıştı. Şimdi tekrar Siyirt'te vali olarak döndü. Şöyle bir espri yaptıkları senin yemekteyken senin sadak kendisi. Dedik şimdi valiler seçimle iş başına gelecek. Bu yapılacak bu düzenleme. E, Ahmet dedim yani sen hani e, adaylığını da koy istersen senin sadakla yarışırsın. Allah, bence yenersin de. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu şekilde bir hava evet, bu çok tabi Dediğim gibi eskiye göre çok önemli bazı şeyler açmış olduğumuzun da bir belirtisi aynı zamanda. Evet buna benzer mülki idare yöneticileri etkileri var tabi yani yakınında ama bu önemli değil. Şunu da görüyoruz tabi valinin en iyi insan dahi olsa valilik kurumu Artık tükenmiş yani bitmiş evet. ve bunu orada konuşmalarda başka başbakanlıktan gelen başka bir insan vardı. Başbakanın gezisi var biliyoruz şimdi Siyirt'te önemli bir gezisi olacak. Onun için bütün hazırlıklar başbakanın bu gezisine yönelikti. Oradaki sohbetlerde de yani eli kulağında olduğunu biliyoruz. Başbakanlık çevrelerinden de onu teyit ettiler. Valilik kurumu artık tarihe karışacak ya da seçimle doğrudan seçimle oluşacak yani, e, e, yani valilik koltuğu mesela o insanları makam olarak e, biraz e, engelliyor zorluyor onun dışında e, hani, e, o, şahıslarla bunun o yarattığı engelleri ya da kötü havayı dağıtmaya çalışıyorlar birkaç şehirde de böyle valiler var ama valilik kurumu bitmiş artık yani onu hemen söylemek lazım süreç evet. Biraz açıldığı anda yerel yöneticiler mesela büyük çoğunluğu Kürt hareketinden oluştuğunda Kürt çevrelerinin doğrudan kendi seçtikleri insanlar genellikle de öyle oluyor. E, valilerin o, e, oradaki konumu ya çok cebelit, soğuk, uzak olacak ya da çok kaynaşınca ya aslında valinin de bir gereği yokmuş işte. Yani hani burada e, işlerin ahenkli uyumlu yürümesi halinde. Vali aslında bir işlev, bir işlevsiz bir makam hayine gelebiliyor. Anlatabildim mi? Evet. Bilmiyorum. Aynen öyle. Aynen. Çok ilginç yani. Hı. Evet. Peki birazcık da kalan az zamanımızda Batman. Hı. Batman daha politik bir şehir biliyoruz. Diyarbakır i̇şte. gibi çok politik bir şehir. Ee, ve e, olaylara fazlasıyla politik gerçekten bakabiliyor. Siirt daha e, esnek bir havaya sahip. Yani bu tür şehir, şehirleri bu şekilde ayırmak mümkün e, bölgede. E, gerçekten bazı şehirlerde bütün olaylar çok e, net ve kesin, keskin politik ölçülerle değerlendirirken bazı e, illerde daha bir gündelik hayat e, daha da çok hayat üzerinden değerlendirilebiliyor. Şimdi bu iki şeyin arasında böyle bir e, fark var tabii ama e, Batman e, Barış Meclisi düzenlemişti bunu da, bu toplantıyı da Abdurrahman Dilipak ve Sedat Yurttaş'la birlikte konuştuk. Yine benim her zaman görmekten çok hoşlandığım farklı yaşam tarzlarının farklı ee, siyasi görüşlerin bir arada çok rahat bulunup tartıştığı bir e, coğrafyadan söz ediyorum. Yani bunu e, gittiğim şehirlerde hep görüyorum Kürt şehirlerinde, Kürt illerinde. Gene, <gülüyor> e, gene değişik, e, yani çeşitli sivil toplum kuruluşları, evet, İslamcılar da, işte Kürt siyasetinden de ve çok ciddi e, önemli sorular sorulup ee, şey anlaşı anlamaya çalışıyor e, çalışılıyor yani hani sorular çok ciddi kaygılar da çok ciddi yani burada ben endişeliler ysına hemen kısa bir yatı yapayım orada da endişeler oluyor görüyorsunuz ama çok azı bu süreç olmasın ya da bu süreç e, bir silah bırakmayalım bu süreç bizi e, kandırmakla bitecek gibi e, yaklaşıyor çok azı böyle büyük bir kısmı anlamayı anlamak istiyor. Belli bir mesafe koy, koyanlar var. Sorgulamak e, amacıyla hani çeşitli e, sorular ortaya atanlar var. Bunların hepsini çok önemli buluyorum zaten ben. Ve böyle de olması gerekiyor. Şimdi tabii zamanımız azaldı. Ben e, panellerden sonra e, soruları genellikle yanıma almam. Hani orada bırakırım. Yazılı olarak soruldu sorular. Salonda yine 250-300 kişi vardı. Petroisellik basın salonunda yapıldı. Soruları aldım yanıma. neredeyse 25-30 tane soru uzun uzun vardı yanımdaydı. Onlardan bazı bilgiler aktaracaktım ama artık zamanımız kalmadı aşağı yukarı havayı vermekte. Evet. Evet oldukça da valla iyi canlı izlenimler <gülüyor> kaçırdık tabi araya Hayır, tır, başka turistik tır, tır, ve ee, başka yanlarını anlatayım. anlatayım. Yani siirtin iki tane önemli tabii, e, yanı var. Acıkınca büryan yemek ve büryan'ın işte, şahane yapıldığını söyleyeyim. Ayrıca şu saatte orada olsak sabah büryan yeniyor. Et yani tandır. Hani tandır desek e, haksızlık olur büryana da. Büryan büryandır işte. Yani, ve sabah kahvaltısında hocam büryan yenin mi dediler. <gülüyor> İkincisi botançayı çok güzel akıyor oradan gerçekten. Üçüncüsü de tillo, çok etkileyici bir, şey, bir yerleşim. Yerleşim değil mi? Evet, evet. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim, güzel bir gün olsun. Görüşmek, Görüşmek üzere, hoşçakalın. Mitat Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Gazete Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo Evet aradan sonra konuklarımız olacak Ve 8 Mart'ta Kadınlar Günü'nden önce Pınar Selek davası artık çok Türkiye'nin en önemli kanayan yaralarından biri haline gelmiş Hem hukuki hem vicdani bakımdan onun çeşitli Pınar davasındaki son durumu konuşmak üzere Ayhan Erdoğan ve Zeynep Roj Soreç'le beraber konuşacağız. Duruma göre bir üçüncü konuğumuz da olabilir. Açık Gazete Evet Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com ve Açık Gazete programı devam ediyor. Saat 9.30-5 geçiyor. Hatta altı ve demin de sözünü etmeye çalıştığım gibi konuklarımız var. Konumuz Pınar Serek davasındaki son durum. E, davanın bir usulsüzlükler özeti halinde olduğunu da söylememiz mümkün olabilir. Bunun hukuki boyutlarıyla duru Çok karmaşık ve uzun bir hikaye ama hem de kendisi de kuvvetli bir kadın hakları savunucusu olan Pınar Kadınlar Günü'nden 8 Mart'tan 2 gün önce böyle bir toplantıda konu edilmesi de uygun olur diye düşündük. Hoş geldiniz. Konuklu... Hoş bulduk. Konuklarımızı bir kez daha söyleyelim. Ayhan Erdoğan Efkan Bolaç ve Zeynep Roj Soref. Evet. Doğru değil mi? Evet. Ay, Ayhan Bey isterseniz sizinle başlayalım. <gülüyor> Burada e, neresinden başlayalım daha doğrusu? Evet <gülüyor> yani neresinden başlarsak başlayalım. Bir hukuksuzluk içerisine hemen gireceğimiz kesin. Evet. Çünkü davanın açılış aşamasıyla sonuçlanma aşamasına kadar... E, tümüyle e, hukuki ihlaller e, ve üstelik e, olmayan e, bir fiilin e, yaratılma çabasını e, her aşamada izlemek ve görmek mümkün. İlk aşaması şudur, e, bir patlama söz konusudur e, Mısır çarşısında. E, ancak Mısır çarşısındaki patlamadan evvel e, Pınar Selek yurt dışında, ee, bir sosyolojik çalışma neticesinde Türkiye'de bir tez hazırlamak için döndüğünde polis tarafından e, bu tezde muhatap olduğu kişilerin isimlerini istenmesi üzerine bunu reddetmesiyle başlayan bir çekişmenin e, sonucu e, Pınar Sela e yönelik bir e, saldırgan tutum meydana gelmiştir. O dönemin Kürt politikasıdır sonuç olarak. Yani bunu söylemek lazım. Kürtler ee, üzerine bir sosyolojik tabii, bir araştırma. Tabii Kürtler üzerine bir sosyolojik çalışma. Üstelik o arada tabii e, bazı e, isminin açıklanmasını istenmeyen veya istemeyen kişilerle de görüşmüş olma ihtimali üzerinde duruyor devlet ve bunları talep ediyor. E, bilimsel bir çalışmanın da istihbarat notları haline dönüşmesini tabii ki kabul etmemesi e, bilim kadını olarak doğru bir noktadadır yani evet, doğru davranmıştır. Ee, bu nedenle örgüt üyeliğiyle suçlanıp e, tutuklanmış cezaevindeyken e, Mısır içerisinde patlama olur ve o patlama e, sonrasında e, bomba uzmanı emniyet müdürlüğün bomba uzman ekibi e, üç kere olay yerinde inceleme yapar e, iki tane kriminal e, rapor emniyetten alır ve bir tane de olay yeri tutanağı tutarlar her üçünde de Patlamanın tüp gazdan olduğunu, bombayla ilişkili hiçbir bulgunun olmadığını, yaralama ve ölümlerle ilişkili otopsi raporlarında da zaten parça tesiri ve bombayla ilişkili herhangi bir husus olmadığı raporların kendisine bakıldığında aslında daha başlangıçta bunun bomba olmadığı kendilerince tespit edilmiş oluyor. İşin en ilginç tarafı bomba uzmanı mahkemede zaten tanıklık da yaptı bu konuda. Ve e, tespitlerinden biri e, olay yerinde e, 7 tane dolu tüp bulunduğunu Ancak e, patlama saatine kadar lahmacun ve dönerlerin pişirilmesiyle ilişkili hiç tüp kullanılmamış ve bo boş ya da yarım bir tüpün olmamasının da e, dikkat e, çekici bir husus olduğunu bulunan tüplerin tümünün dolu olmasında da e, tüplerin kaçırılma ihtimaline yer vermiştir. Şimdi Başlangıç olarak bunu söyleyelim yani kendi tespitleri budur. Evet kendi tespitleri yani... E, bomba olmadığıdır. Bom, bom, bomba olmadı Bu 1993... 98. şey 98, 98. yılından bahsediyoruz. 15 senelik bir 15 dava. Senelik. E, peki bu 15 senelik süreç içinde birazdan e, onun tuhaf pek çok tuhaf safhalarına da değinme e, fırsatı bulacağız. Ama yargılama ben, sırasındaki e, tuhaf. E, hukuka aykırı mesela e, bir e, emniyet genel müdürlüğün yani hasım olmadığı taraf olmadığı bir davada mahkemede yargılama sırasında mahkemece alınmış üniversitelerden bilimsel raporların bomba olmadığına dair gelmesi üzerine özel bir rapor hazırlayıp mahkemeye gönderip basından öğrendiğimiz kadarından bunların bomba olmadığını öğrenmiş. ...ama bomba olduğuna dair ekte bir rapor sunuyoruz... ...bizi bilir kişi tayin edin... ...bombadır diye rapor verelim diye müdahale ettiği... ...kaç dava biliyorsunuz? Herhalde hiç... ...yani peki o, o zaman da... ...daha soruyu da... Kafa, ...kafamda olduğu... E, ...oluşan soruyu daha sonra sorayım... safaları biraz evet. daha geçirdikten sonra... E, ...Zeynep Hanım... ...siz... Aynı zamanda sanatsal bir yönüyle de ilgileniyorsunuz mesele. Evet biz 7-8 Mart Pınar için insanlık için adalet ve sanat eylemi adı altında çeşitli inisiyatiflerle toplandık sanatçı arkadaşlarla birlikte ve kolektif bir çalışma yürütmeye başladık. Nasıl ee, bir çalışma bu? Herkes kendi atölyesinde ya da kendi sanat ortamında Pınar için insanlık için adalet demek istedi. Ben kendi atölyemde bir sergi düzenledim. Çeşitli arkadaşlarım da aynı şekilde heykeltıraş, ressam, tiyatrocu arkadaşlarımız. Onları açık dergide anlatacak arkadaşlarımız evet. Cuma günü. Biz sanatçılar olarak işin hukuki skandalını pek de bilmiyorduk. Evet bir tepki gösteriyoruz ama bağımsız yargı diyoruz. Bunu anlamak adına sayın Ayhan Bey'le ve Efkan Bey'le temasa geçmek istedim ben de. Ee, böyle. Evet. Sonra tekrar bazı ayrıntılarla görüşüyoruz. Evet, evet. Evet. Peki Efkan Bola sizin hangi noktadan itibaren müdahale yani başından beri var mıydınız Siz, dava? başından beri vardım. Sonra bir ara takip edemedim. Sonra son duruşmada biz emniyetten yeni e, korku veya yeni düşman kavramı anlamında örgüt üyeliği sebebiyle gözaltına alınmıştım emniyetten çıkar çıkmaz son duruşmaya da katıldım yani, söz konusu dosyayı neresinden tutsanız diye düşünürsünüz nerem doğru ki diye bir kavram ortaya çıkacak çünkü öncelikli olarak adalet kavramı üzerinde durmak lazım Hı. ve bir düşman ceza hukuku olarak bakmak lazım olaya öncelikli olarak var olan sistemde yargılama yapan merci doğru yer mi Devlet Güvenlik Mahkemeleri, o zaman Devlet Güvenlik Mahkemeleriydi. Evet. ilk başlangıcı. Söz konusu dava da 3 mahkeme değiştirdi gibi bir şeydi. Gerçi 2 mahkeme şimdi özel yetkili de kaldı. Şu anda özel yetkilinin de artık görev alanı yok. Yeni TMK 10 madde, 10. madde göreviyle bölge ağır ceza mahkemeleri kuruldu. Artık neresinden ne yapılacağı da belli değil. Her TMK tarafından derken, akan, terörle, terörle mücadele, mücadele kanunu her taraftan akan bir sistem var. Burada öncelikli olarak şunu yapmak lazım, devlet güvenlik mahkemeleri, özel yetkili mahkemeler veya bölge ağır ceza mahkemeleri olağan rejim mahkemeleri mi değil mi? Bunlar olağan rejim mahkemeleri değildir. Burayla ilgili olarak bunu net olarak söylemek lazım. Burada devlet kendisine yapılan bir saldırıyı potansiyel olarak gördüğü insanları bertaraf etmek için ayrı bir yargı sistemi yaratıyor. Bu yargı sistemi devlet güvenlik mahkemeleri adı altında kendini gösteriyor ...ya da şimdiki adıyla başka başka isimler adı altında... ...ya da e, var olan kisveyi... ...örtebilmek için... işte ...özgürlükler hakimi diye şeyler yaratıyorlar... ...sistemler yaratıyorlar... ...olayın neresinden baksanız... E, ...orasından ayrı bir... ...hukuksuzluk yaratabilirsiniz dosyada... ...ilk önce zaten olay... ...bomba yoktu... ...bomba olayın içerisinde hiç yoktu 98'de... ...örgüt üyeliği kapsamında... ...bir operasyon oluyor... ...Pınar Selek alınıyor... Mecid Öztürk alınıyor. Bunların ikisi bir torbaya konuyor. Örgüt üyeliği içerisinde değerlendiriliyor. Bomba hala yok. Sonra birdenbire yargılama sürerken bomba olayı ortaya çıkıyor. Bomba olayı da hala mantık dışı bir şekilde gelişiyor. Pek çok içeride dosyanın içerisinde pek çok bilirkişi raporu var. Hatta o bilirkişi raporlarının şu anda zaten Pınar'ın ceza almasını sağlayan raporda ne İsa'ya ne Musa'ya denilen tarzda bir rapor hazırlayan hmm. ve siyasi Miami tarzı programlar hazırlayan modern bir dönemde Adli Tıp Başkanlığını yapan Sevil Atasoy'un verdiği rapor. Sevil Atasoy'un böyle bir olayla ilgili bir uzmanlık alanı yok. Ki daha sonra da değil mi açıklamalar yaptı tabii, biraz tabii, son, Sonrasında herkes aynı şey oluyor. Birdenbire dışarıyla temas başlayınca yani bürokratlık ortadan kalkınca birdenbire insanlar demokratlaşıyor ve bir e, ne derler? Günah çıkarma şey. Evet. Ben bu konuyla ilgili olarak öyle demek istememiştim de vesairede. Yani bu dosyanın neresinden tutmanız gerekiyor? Evet. Onu Zaten ben ortaya koymak lazım. Evet. Hukuken sakin bir dosyadır. E, i̇çtihatlar anlamında sakin bir dosyadır. Ne olup ne bittiği konusunda henüz net bir karar verilmiş bir dosyada değildir. Orada bazı netliklerimiz evet. şöyle var. Evet. Ayağın yani, evet, yani, Şimdi tekrar. Bizim tarafımızdan daha... net ama evet, hukuki evet. açısıda, hukuk evet. açısından bakarsak ama, eğer orada gerçekten. Da, orada da şöyle, şunları söylemek lazım. Şimdi yargılama sırasında bu bomba olmadığına dair raporlar gelmeye başlayınca, ben tabii Pınar'ın avukatı olarak bütün etraftaki gelişmeleri, yani derin devletin yapabileceği her türlü operasyona karşı da tetikte olma ihtiyacını hissediyorsunuz. Ee, sürekli olarak e, internetten de e, Pınar'la ilişkili gelişmeler var mı diye e, takipte bulundum. O dönemde e, Yeşil Ork diye bir site vardı. Malum Yeşil'in adına çıkartılmış olan bir site. Duydum, hiç görmedim. E, evet, evet, ben o siteyi de e, takip altına aldım ve Pınar'ın duruşmalarından birinde duruşmadan bir gün önce yarın melek mi şeytan mı belli olacak göreceksiniz Pınar Selek davasında bombalar patlayacak kimler neler söyleyecek filan denilince ben internetten indirdim o sayfayı da hazırladım. Bir tamam. duruşmadan bir gün, bir önce, gün önce Yeşil Ok'ta Yeşil'in de kim olduğu herkese biliniyor. E, bu, bu sitenin yayına ertesi gün duruşma sırasında e, sonucunu verdi. Bir baktık. Yeşil'in Jitem ilişkisi malum. E, karşımızda pişmanlık dilekçesi vermiş olan e, içeriden bir vatandaş. Pınar'la birlikte bombayı ben hazırladım diye e, bir dilekçe vermiş. E, Yeşil'in de haber verdiği bu. Hadise. zaten bomba, bomba adını da söyleyerek bir evet, öyle evet, o, o e, mahkeme heyeti de e, çok ciddi olarak e, olağanüstü önlemler almıştı. E, geldi e, bir sayfa dilekçe işte e, Pınar'la bombayı nasıl hazırladığına dair beyanda bulundu ama bomba hazırlamanın içeriği değil, birlikte hazırladığına dair bir beyan. Onun üzerine e, ben soru sormak üzere talepte bulundum. Mahkemenin başkanı da kabul etti. E, bombanın ee, ...ne tür bir bomba ve nasıl hazırlandığını anlatmasını istedim. Ee, kendisi <gülüyor> su borusundan bir parça kesip içine dinamit koyduğunu söyleyince... ...Mahkeme Başkanı geriye yaslandı ve ellerini açtı. Yani e, gerçeği aykırı beyan olduğu ortada. E, jitan e, bunu <gülüyor> öğütlerken... E, ne söylemesi gerektiği konusunda detaylı bilgilendirmemiş anlaşılan evet. bir e, mahkeme başkanı e, bu e, şeyi kabul etmedi, reddetti. Neden? Nedeni şu. Şimdi zaten bütün sıkıntıları da <gülüyor> şurada yatıyor. E, otopsi raporlarında e, ve adli tıp raporlarında ve hastane raporlarında parça tesiri yok. İşte kurşun boru kestim dediniz mi parça tesir olması evet. lazım. 127 tane yaralı. 7 tane e, vefat etmiş vatandaşımız, yurttaşımız hiçbirinde parça tesiri olmayınca e, bir kere e, sizin e, bomba tarifiniz buna uymuyor. Yani siz oradan içeriden eleman e, ayarlasanız da e, bu sonuç vermiyor yani bu sonucu vermiyor. İkincisi e, ilk başta söylediğimiz e, bomba uzmanı polislerin 3 kere olay yerinden e, kriminal rapor alacak şekilde inceleme yapması sırasında... E, altı çizilecek önemli husus şudur e, bomba ile ilişkilendirilebilecek hiçbir patlatıcı e, saat ya da e, <gülüyor> fitile ilişkin kalıntı fünye, fünye veya fitil burada asıl kalıcı olacak olan şey eğer fitilse fitil veyahut hatta e, parça tesiri ise e, elektronik e, patlatmaya ilişkin cihazdır bunların hiçbirinin olmadığını ...ve bomba çukurunda olmadığını... ...çünkü bir bombada mutlaka... ...en az 50 santimlik bir bomba çukurun... ...olması gerektiği ve bomba çukurun olmadı. ...dolayısıyla... E, ...şimdi bombaya ilişkin ne yaralılarda... ...ne olay yerinde... ...ne fiziki, ne insanlar üzerinde... kimyevi olarak bir... E, ...bulgu yok... ...sadece şu var... ...Sevil Atasoy'un... ...kamuoyunu yanlış yönlendirip... E, ...güvenlik kuvvetlerine yaranmak için... ...baştan yapmış olduğu yanlış yönlendirme var... O da e, olay yerinden toplanan materyal içerisinde kriminal inceleme, laboratuvar incelemesi sırasında e, nitrosölyoz artıklarının bulunduğu. Ancak nitrosölyoz artıkları e, daha sonra analitik kimya e, bölüm başkanı e, tarafından verilen raporda da çok açıkçana söylenildiği üzere sosis, salam, yağlı boya dahil olmak üzere olay yerindeki bütün malzemeler bunlar çünkü bunlar da mevcut. Ee, önemli olan burada nitrosölyüzün. Nitrat bu, yani. Yani nitrat tabii onların evet. hepsinde var ve... Bütün bu füme şeylerde, hayvan <gülüyor> hepsinde ürünlerinde var nitrat var evet. tabii. Ee, Sevil Hanım, bu, bunu, bu maddenin varlığını işaret ederek... E, bomba'lı bombaya ilişkin bir atıfta bulunmuştur. Daha sonra kendisini biz mahkemeden bilir kişi tayini için talep ettiğimizde bizde bomba uzmanı yoktur. Biz bu işleri inceleme yetkisine sahip değilizleri e, e, uzak durmuştur. Yani, yani Sevil Atasoy'un şeyi nerede? E, hangi gazetede? Nerede yayınlandı e, bu o, şeyleri? Hücre gaztı. E, o dönemin gazetelerinde yayınlandı ama en son mesela bir ek ifadesi var benim elimde. E, yine e, çıkmış mesela nedir? Bazı haberlerin fotokopisi üzerine savcılık çağırmış delillerin süpürülmesi üzerine deliller süpürüldü yok edildi diye Sevilata Atasoy'a dayalı yine haber verilmiş Sevilata Atasoy savcılık ifadesinde ben gazetede böyle bir beyanat vermedim maksadı aşan bir haber çıkmış delillerin süpürüldüğü hususu gerçek değildir esasen delillerin süpürülme yöntemi bir delil toplama tekniğidir gazete haberin gazetedeki haberin aslı yoktur. Yani Sevil Atasoy aslında bir sürü şeyi ben böyle söylemedim gazetelerin tevatürü diyor. Yani burada bir medya bu, bu, problem Evet, bu, Burada bir başka problem şu yargılama aşamasında bütün gelişmeler bomba olmadığına dairdir. Fakat o sırada emniyetin dışarıdan mahkemeye e, yanlış yargılıyorsunuz aldığınız üniversitelerden bilimsel raporlara itibar etmeyin. Biz bomba diyoruz bizi görevlendirin diye yazabilecek ve mahkemeye müdahale edebilecek cesareti. Türkiye'de yargı bağımsızlığını isterseniz e, her yönüyle alalım ama bunu hiç atlamayalım. Bir mahkemede artık kovuşturma aşamasında emniyetin husumette, hasımlıkta hiçbir taraf olmadığı bir yerde ne işi var? Kimsin, nesin? Benim böyle bir sorum vardı. Öyle mi? Evet, yargının bağımsızlığı nedir burada diye. Yani yargının kavuşturma aşamasında diğer mercilerle olan çelişkisiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Siz diye bir sorun vardı Tam ya, oraya evet, denk tam geldi. Ya yargının şu, şimdi genel olarak ben e, toplumun genel algısı üzerinden bir tanım yapayım önce. E, yargı bağımsızlığı olarak e, yargılananlara eşit mesafede duran ve üzerinde hiçbir e, erkin e, etkisinin olmadığı ve kendilerinin de e, bağımsız karar verebilecekleri atama tayin ve e, özlük haklarını e, kontrol edebilecekleri bir özelliklere sahip olması şeklinde şekli olarak tanımlayabiliriz. Ülkemizde bu şekli unsurlarda yok. Ama tabi esası ta 1789 Fransız devrimindeki e, o demokratik devrim veya nasıl tanımlanırsa o dönemki kuvvetler ayrılığının kaynağında yatan döneme e, ilişkindir ki orada aynı zamanda bir özel anlamı daha vardır. İktidarda birden fazla sınıf olduğu için sınıfların arasındaki çelişkide tarafsız kalmasıdır. Artık yargının o anlamda bir bağımsızlığı yok. Tek bir sınıfın hakimiyeti olduğu için. Evet. Şimdi şekli olarak aramaktayız. Onu da bulamıyoruz. Yani yukarıdan işte emniyet filan istediğini ekleyeceğiz. Peki dar zamanda e, zamanımız biraz daraldı. E, özellikle safahatı da yani üç defa beraat olup tekrar bozulması gibi çok ciddi bir garabet olarak nitelendirilen evet. durumu bir özetini verir misiniz? Şöyle bir şey? söyleyeyim. Ee, bir beraat kararı verildi. Beraat kararından sonra Yargıtay 9. Ceza Dairesi hükmün gerekli açıklıkta kurulmadığından bahisle e, bozdu. Mahkeme e, tekrar kısa bir süre yargılama ele aldı. Tekrar beraat kararı verdi. Ee, savcılık bunu derhal temiz etti temiz ederken ilginçtir Abdülmecit Öztürk adlı e, şahsı e, temiz etmeyip sadece Pınar Seli'yi temiz etti ve böylece Pınar Seli'nin asıl hedef olduğu daha açık anlaşılmış oldu savcılığın bu temiz üzerine Yargıtay 9'un ceza dairesi e, bozma kararı verdi Yargıtay Başsavcılığı bu bozma kararını Patlamanın bomba değildir deyip ceza dairesinin kararına itiraz etti. Ceza Genel Kurulu'na gitti. Ceza Genel Kurulu bu kararı reddetti. E, i̇tirazı reddetti. E, dosya e, mahkemeye geldi ve mahkemede e, tekrar direnme kararıyla beraat kararında direnilerek 3. beraat kararı verilmiş oldu. Fakat e, diğer iki sanık yönünden uyma kararı olduğu için 20 ay kadar onlar hakkındaki yargılama devam etti. Tam onların karar aşamasına gelinirken heyette değişiklik oldu. O heyet değişikliği içerisinde e, bir anda yeni gelen heyet e, 20 ay evvel Pınar için verilmiş nihai bir karar olan beraat kararını bir ara karardır deyip e, bu karardan rücü ediyoruz dedi. Bu bir hukukken işte e, yani evrensel hukuk e, ilkelerini vazgeçtim kendi meri kanunlarımıza da aykırı. Yani olabilecek en e, kötü işlerden birini yaptılar. Bu nedenle itiraz et, şey, hakimleri reddettik. Hakimleri red kararımızdaki itiraz hakkımızı dahi kullandırmadılar. Orada da hukuka aykırı davrandılar. E, ve en son e, hükme e, dayanak yaptılar. Burada hüküm sırasında ilginç bir şey daha var. E, mahkumiyet kararı kuruldu. E, i̇kiye bir başkan e, Pınar'ın beratı e, yolunda karar verdi. Ancak e, ilginç olan şudur. E, üyelerden bir tanesi 20 ay evvel Pınar hakkında beraat kararı veren üyeydi. 20 ay içerisinde Pınar'la ilişkili hiçbir yardım yani yeni bir şey oldu, olmadı. olmadı. olmadı e, e, o zaman Aksakallı dede rüyasına girip sopa mı gösterdi bu hakim arkadaşa? Şimdi merak ederiz ki uçurum çünkü bu. Yani evet. beraat kararından ağırlaştırılmış müevet eski evet. idam. Yani bir insanı Aynı dosyada hiçbir işlem yapmadan aynı kişi hem asıp hem beraat ettiremez. Böyle, böyle bir karar olmaz. O zaman anlıyorsunuz emniyetin devreye girmesi, jandarmanın devreye girmesi, buraya e, bazı ellerin kolların bu dosyada oldu. çok açık anlatıyor. Evet yani. evrensel hukuk normlarına falan da tamamen aykırı gibi görünüyor. Zaman... Bir karabet daha var. Evet temizi kesinleşmiş yani beraati kesinleşmiş birini de bozuyorlar Aa, o, o da ayrı Yani Abdülmecit, evet. Abdülmecit Öztürk <gülüyor> temiz edilmiyor beraati kesinleşiyor Ge ceza genel kurulu Abdülmecit Öztürk hakkında o kararı da bozuyor ya böyle bir şey yok Böyle bir sistem yok. Mahcum, Dünyanın hiçbir yerinde yok. kararını bulundu. Kazanılmış i̇lk, hak olarak düşünün. E, da, daha doğrusu mahkumiyeti ama. temiz edilmeyince daha doğrusu orada ilk beraat temiz edilmeyince e, Pınar'ın hakkındaki beraat temiz edilmiş oldu. Onun hakkındaki beraat kesinleşmiş oldu. Aynen. Dolayısıyla onun açısından doğru yanlış e, süreç tamamlandı. Evet. Ama e, Yargıtay diyor ki olsun diyor yani yasalar öyle dese dahi siz bunu yine bozuyorum. Bir daha yargılayın filan. Yani yeni bir evet. yasa beraat. oluşturma gibi bir kavram aslında buradaki kavramı tartışırken bize dokuzuncu ceza dairesini tartışmak lazım. Ee, belki Ayhan abinin o konuda şeyi yetmedi, süresi yetmedi. Ben tamamlayayım. Dokuzuncu ceza dairesi mahkumiyet açısından bakıldığında onama merci olarak gördüğümüz bir yerdir. Dokuzuncu ceza dairesi DGM'lerden veya özel yetkili mahkemelerden, şimdi TMK 10'la görevli bölge ağır ceza mahkemelerinden gelen dosyaların tamamını bakan, kontrol eden örgüt üyeliği vesaire gibi Yerlere bakan ihtisas mahkemesi gibi ihtisas yüksek e, yargı yeri gibi bir şey. Dokuzuncu ceza daireleri genelde mahkum lehine olanları bozan aleyhine olanları arttırmaya yönelik olarak faaliyetiyle avukatlar arasında bilinen bir yargı yeridir. Bununla ilgili olarak dokuzuncu ceza dairesi konusunda da konuşmak lazım. Dokuzuncu ceza dairesine şöyle düşünün birisi geliyor 40 yaşındayken üye seçiliyor tam 25 sene orada kalıyor. Dokuzuncu ceza dairesinde genelde pek değişiklik olmuyor. Ve 25 sene önceki algısı neyse devletin güvenliği açısından, o algı 25 sene boyunca devam ediyor ve hiç değişmiyor. Bu alanda baktığınızda yargı sistematik olarak bu işin içerisindedir, bağımsız değildir ve kavram olarak da direkt devletin güvenliği konusunda hassasiyet gösteren bir aygıt olarak gelişmektedir. Bir sorum olabilir mi? <gülüyor> son olarak. Son, evet bitirmek üzereyiz çünkü. Bu kadar evrensel olarak e, çiğnenmiş bir davada e, şu, son aşamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidildi. Evet. E, sizce anlaşılabilecek bir dava mıdır bu orada ve ya, orada... Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir mıdır? Vallahi düşürdü. şöyle bir şey söylemek lazım Ayhan abi yani, de katıla anlatılabilecek bir ben, dava mıdır ben ki? Ben şöyle söyleyeyim. <gülüyor> e, geçen ay Avrupa Birliği bir parlamentosunda e, konuşma yaptım. Bu, bu konuda parlamentoda Avrupa Birliği parlamentosunda Pınar Selek'le ilgili e, Türkiye ile ilgili komisyon dinledi beni. E, bu anlattıklarımın e, büyük bir bölümünü e, mümkün değil diye karşıladılar. Ben e, i̇şte yani anlatılabilecek bir daha var diye o, o olması çok masal küçük. olarak Ama, daha anlatamazsınız. <gülüyor> mümkün mü, görün yanlışlar nasıl oluyor diye çünkü onlara Türkiye'nin e, her şey iyi gitti. Mesela basın e, açıklamasının hiçbir izne tabi tutulmadığını anlatmışlar. Ben her basın açıklamasının örgüt üyeliğini delil olduğunu anlatınca mümkün değil dediler. Yani sürekli yanlış şeyler anlatılıyor. Pınar konusunu anlattığımızda da çok şaşırdılar. Ee, Türkiye'deki yargılama ile ilişkili e, doğru bilgi verilmiyor ve Avrupa normlarında İnsan Hakları Mahkemesi'nin de anlamasına çalışacağız. Ben bir örnek vereyim. 8 Mart'ta 8 Mart yürüyüşüne katılan arkadaşımızın katıldığı e, şey miting, fotoğraflanmış ve e, bizim en sonki operasyonda önümüze getirildi ve arkadaşımız tutuklandı. 8 evet. Mart yasal bir miting. Avukat arkadaşımız güçlü, sevimli, burada ne arıyorsun diye tutuklandı. Yani bu sebeple burada yargının ne aradığını sormak lazım. Evet. Şimdi e, maalesef süreyi bitirdik fakat e, başta e, bu muhtemelen e, uluslararası e, hukuk şeylerinde, çevrelerinde de bir doktora tezi rahatlıkla olabilecek nitelikte çok ilginç özellikleriyle barında içinde barındıran bir dava olduğu apaçık ortada. Ben daha basit bir en başta sorulacak soruyu bu sefer de sonda sormuş olayım. Bomba nerede? <gülüyor> Davanın kendisi bomba. <gülüyor> evet. Yani bu burada bomba olmadığını herkes biliyor. <gülüyor> yani e, zaten başından beri emniyetin kendisinin de bomba olmadığına dair raporları hatta bomba uzmanların mahkemede tanıklığı var Yani ha. ama bombadan dolayı ömür boyu muhabbet 3 e, tane de beraati ne? var evet. ama birileri karar vermiş Şu, ben kısaca şöyle söyleyeyim bu davanın açıldığı dönemde o dönemin e, etkin olan derin devletindeki güçlerin Kürt e, politikası yüzünden Pınar kurbanlardan biriydi ama anlaşılan bu dönemin Kürt politikasının da ee, birileri e, Pınar'ı e, kurbanlığının devamında yarar görüyor. O güçlerin kimler değişimde kimler e, anlayıştaki değişmemenin nedenleri bunlar ayrı bir tartışma ama e, Pınar bir kurban burada seçilmiş bir kurban. Evet onu takip etmeye devam edeceğiz herhalde. Süreyf çok teşekkür ederiz Dayan Erdoğan Efkan Bolaç ve Zeynep Roş Zoref. Bunu takip edip sizin de biraz önce söylediğiniz gibi zaten Açık Dergi programında da Cuma günü iki gün sonra da bununla ilgili sanatsal çalışmalar da yer verilecek. Teşekkür Biz ederiz. programa son verirken de bitirirken Pınar adlı şarkıyı Pınar Seleke, Jipin Pınar adlı parçayı söz, müzik ve vokal Ay Aygül Erce'ye ait olan parçayla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. günaydın. زب with ure, chaun weti jiana.